Allah'la putları arasında bölüştürürlerdi. Allah için ayırdıklarını, misafir ve fakirlere sarf ederler, putları için ayırdıklarının gelirlerini ise, onların huzurunda, kurban, ayin ve bu gibi işler için harcarlar, kendileri de faydalanırlardı. Eğer, Allah için verilmek üzere ayrılanlar, putlarınkinden daha iyi, veya daha fazla olursa, putlarınkiyle değiştirilir, yahut fazlasını putlarınkine katarlardı. Putlara ayrılan,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 kendi iradelerine bırakmasaydı bunu yapmazlardı. O halde onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Bilindiği üzere İslam'dan önceki cahiliye devri müşrik toplumda genellikle ahlakı çok düşük olduğundan kadınların değeri de düşüktü. Genellikle bu yüzden kız çocukları büyüdüğü zaman esir olur veya namuslarına kara leke getirir korkusuyla daha onları küçükken çeşitli bahane ve usullerle öldürüyorlardı. Erkek çocuklar fazla da olsa böyle değildi. İslam geldiği zaman gerek bunu, gerekse cinin halindeki çocuğun katdini yasaklamıştır. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları korumak hususunda çocuk sütteyken tekrar gebelik durumu olursa, bu durumda verilecek sütün çocuğa zararlı olacağından bahisle bizleri uyarmış, çocuklarınızı gizli mahvetmeyin buyurmuştur. 138. Ayet onlar boş zanlarına göre, ilahlarımıza ait olan bu hayvanlar ve ekinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Bir takım davarların sırtlarına binmek veya yük vurmak da haramdır, dediler. Bir takım hayvanlar da vardır ki, Allah emrediyor diye, ona iftira ederek, üzerine Allah'ın ismini anmazlar, besmelesiz keser veya öldürürler. O da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 İsraf edenleri sevmez. 142. Ayet Gerek yük taşımak, gerek kesmek ve gününden döşek ve yaygı yapmak için kullanılan deve, sığır, koyun ve bunun gibi davarları yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izemeyin, Haram yemeyin ve günah işlemeyin. Çünkü O, sizin için apaçık bir düşmandır.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 Helal dediğiniz ölü veya akıtılmış kan veya domuz eti ki zaten murdardır, yahut da bir fısk yani Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haramdır. El-Maide suresi 3. ayetteki kan mutlaktır. Burada akan kan mukayyet olarak gelmiştir. Sebep bir olunca hüküm de aynıdır. Ancak kara ciğer, dalak ve etin içindeki akmayan, pıhtılaşmış kanlar bundan hariçtir. Kim de çaresiz kalırsa, başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak üzere, isteksiz olarak yerse, şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok acıyandır. Cahiliye devrinde müşrikler, kendi kendilerine bazı şeyleri helal, serbest, bazı şeyleri de haram, yasak kılmışlardı. İşte bu ayetler, onları reddetmek için inmiştir. 146. Ayet Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram ettik. Deve, yırtıcı hayvan ve kuşlar gibi tırnaklı canlılar. Sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram ettik. Yalnız bunların sırtlarının veya bağırsaklarının yapışmış olarak taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariçtir. Bağırsak, işkembe ve böbrek etrafındaki yağlar haram olan iç yağlara dahildi. İşte... Onları azgınlıkları yüzünden böyle cezalandırdık. Biz elbette hep doğru söyleriz. Yahudiler peygamberlerini öldürmüşler, haramı helal, helali haram saymışlar ve tefecilik yaparak fakirleri ezmişlerdir. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Enam Suresi 147 ve 165. Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 147. Ayet Eğer getirdiğin hükümlerde seni yalanlarlarsa, de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Ama O'nun azabı bir indi mi, artık suçlular topluluğundan geri çevrilmez. 148. Ayet Müşrikler,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 Yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Bizse, onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk, demeyesiniz diyedir. 157. Ayet Yahut, bize kitap gönderilseydi, biz onlardan daha doğru yolda olurduk, Demiyesiniz diyedir. İşte artık, size Rabbinizden açık delil, doğru yol rehberi,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 Şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz. Bu iman, y yes halindeki imandır. Çaresizlik ve son pişmanlık halindeki iman da fayda vermez. Ayrıca ayetteki imanında hayır kazanmamış hiç kimseye, kaydı, amelsiz imanın bir fayda vermeyeceğini ve muteber olmayacağını savunanların delilidir. 159. Ayet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 doğru bir din olan İbrahim'in hanif, tevhid dinine ilettiği bir kimseyim. O, müşriklerden değildi. Hz. İbrahim aleyhisselamın hanif olan dininin esasları şöyledir. A. Allah'ın varlığına ve birliğine ve bütün peygamberlere inanmak. B. Allah'tan başka hiçbir şeyi ilahlaştırmamak, Rableştirmemek. C. Allah'ın koyduğu esaslarda yürümek. D.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 İnsan verilen bu lütuf karşısında ya şükrünü unutmuş azgınlığını çoğaltmıştır yahut verilenlerin azlığından zulme uğraması hariç şikayet ve isyan etmiştir yahut da her haline şükredip gereğini yapmıştır.